Kur'an diyor ki, şeytan sizin düşmanınız, siz de ona düşman olun. Euzubillahimineşşeytanirracim, bismillahirrahmanirrahim. Biz meleklere, Adem'e secde edin dediğimiz zaman, iblis müstezna secde ettiler. İblis diretti, büyüklenmek istedi ve kafirlerden oldu. Biz söyledik ki, ey Adem, sen ve eşin cennette oturun. Siz ikiniz dilediğiniz yerden bol bol yiyin. Şu ağaca yaklaşmayın. Şayet yaklaşırsanız Zalimlerden olursunuz. Şeytan Oradan o ikisini kaydırdı. Böylece içinde bulundukları o cennetten ikisini çıkardı. Biz de dedik ki Bazınız bazınıza düşman olarak arza inin. Arz sizin için karar yeridir Ve bir vakte kadar da geçim vardır. Onlar Süleyman'ın mülkü konusunda şeytanların sözlerine uydular. Süleyman hakkı örtmedi. Ancak şeytanlar hakkı örttüler. Onlar, şeytanlar, insanlara Babil'deki iki meleğe, Harut'a ve Marut'a indirilen o şeyi ve sihri öğretiyorlardı. O ikisi, Harut ve Marut, biz bir fitneyiz, denemeyiz, hakkı örtmeyin demeden kimseye bir şey öğretmiyorlardı. Böylece insanlar o ikisinden erkekle karısının arasını açan şeyi, Sihri öğreniyorlardı. Gerçekte onlar Allah'ın izni olmadan bir kimseye zarar veremezlerdi. Ve onlar zarar veren ancak fayda vermeyen şeyleri öğreniyorlardı. Şüphesiz onu satın alanların ahirette nasiplerinin olmadığını bilmekteydiler. Nefisleri karşılığında satın aldıkları şeyin ne kötü olduğunu keşke bilselerdi. Ey insanlar! Arzda olan temiz şeylerden yiyin şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak O, sizin için apaçık bir düşmandır. Muhakkak O, şeytan, size kötülüğü, fahşayı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Ey iman edenler! Toptan teslimiyet ve kurtuluş yoluna girin ve şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak O, sizin için apaçık bir düşmandır. Şeytan size fakirliği vaat ediyor ve size fahşayı emrediyor. Allah size kendisinden bağış ve üstünlük, bolluk vaat ediyor. Allah her şeyi kuşatandır, alimdir. Şüphesiz şeytan dostlarını korkutur. Şayet müminlerseniz onlardan korkmayın, benden korkun. O kimseler ki mallarını insanlara gösteriş olsun diye infak ederler. Allah'a ve ahiret gününe de iman etmezler. Şeytan her kime yakın, arkadaş olursa o ne kötü arkadaştır.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 Hakkı orten kimseler ise tağut, azgın yönetici yolunda savaşırlar. Siz de şeytanın dostlarıyla savaşın. Muhakkak şeytanın planı, tuzağı zayıftır. Muhakkak onlar, müşrikler, onun, Allah'ın dışında dişileri, cinleri, perileri çağırıyorlardı. Onlar, gerçekte kovulmuş asi şeytandan başkasını çağırmıyorlardı.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 Şeytanın ameli olan çirkin işlerdir. Öyleyse bunlardan sakının. Umulur ki kurtuluşa erersiniz. Muhakkak şeytan, şarap ve kumarla aranıza düşmanlık ve buğuz, kin sokmak istiyor. Ve sizi Allah'ın zikrinden ve namazdan engellemek istiyor. Bundan vazgeçmiyor musunuz? Keşke onlara çetin azabımız geldiği zaman yalvarsalardı. Ancak kalpleri katılaştı. Şeytan, onlara yaptıkları şeyleri, amelleri süsledi. De ki, bize zarar da, fayda da vermeyecek olan Allah'tan başkalarını çağırır mıyız? O zaman, Allah'ın hidayetinden sonra şeytanların arzda kaydırdığı şaşkın o kimseler gibi, topuklarımız üzerinde gerisin geri döndürülmüş oluruz. O şaşkın kimse ki, Arkadaşları onu bize, doğru yola gel diye çağırıyorlar. De ki, muhakkak doğru yol, Allah'ın yoludur. Ve biz, alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunduk. Böylece biz her bir nebi için insan ve cin şeytanlarından bir düşman kıldık. Onların bazısı bazısını aldatıcı güzel sözlerle vahyeder, konuşur. Şayet senin Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. Onları ve uydurduklarını bırak. Üzerine Allah'ın isminin anılmadığı şeyi yemeyin. Muhakkak o fısktır. Şüphesiz şeytanlar sizinle mücadele etsinler diye dostlarına vahyeder. Şayet siz onlara itaat ederseniz muhakkak sizler de müşrikler olursunuz. Sizin için tüylerinden, günlerinden, döşek, yaygı yapılan ve yük taşıyan hayvanlar vardır. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin. Şeytanın adımlarına tabi olmayın. Muhakkak o sizin için apaçık bir düşmandır. Muhakkak biz sizi yarattık. Sonra size şekil verdik. Sonra meleklere... Ademe secde edin.'' dedik. İblis müstesna secde ettiler. İblis secde edenlerden olmadı. Allah dedi ki, ''Sana emrettiğim zaman senin secde etmeni mani olan nedir?'' İblis dedi ki, ''Ben ondan hayırlıyım. Çünkü onu çamurdan, beni ateşten yarattı.'' Allah dedi ki, ''Öyleyse oradan in. Burada senin büyüklenmen olmaz. Çık.'' muhakkak sen, aşağılık olanlardansın. İblis dedi ki, bana kalkış gününe kadar süre ver. Allah dedi ki, şüphesiz sen, süre verilenlerdensin. İblis dedi ki, senin, beni azdırman sebebiyle, senin doğru yolunda olanları saptırmak için, elbette oturacağım. Sonra da onların, insanların önlerinden, arkalarından, Sağlarından ve sollarından elbette geleceğim ve sen onların çoğunu şükredici bulmayacaksın." Allah dedi ki, ''Sen oradan kınanmış ve kovulmuş olarak çık. Onlardan, insanlardan, her kim sana tabi olursa elbette sizin hepinizi cehenneme dolduracağım.'' Allah dedi ki, ''Ey Adem, sen ve eşin cennette oturun. Siz ikiniz dilediğiniz yerden yiyin,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 Böylece o ikisini aldatarak düşürdü. Ne zamanki ağaçtan tattılar, ikisinin de edep yerleri ortaya çıktı. üzerlerini cennet yapraklarından örtmeye başladılar. Rableri onlara seslendi. Ben size şu ağacı yasaklamadım mı? Ve size şüphesiz şeytan ikinizin de apaçık düşmanıdır demedim mi? Ey Adem oğulları, şeytan. Anne ve babanızın elbiselerini onlardan soyup edep yerlerini göstererek cennetten çıkardığı gibi sizi de fitneye düşürmesin. Muhakkak o ve kabilesi sizin onları göremediğiniz bir yerden boyuttan sizi görüyor. Muhakkak biz şeytanları iman etmeyenler için dostlar kıldık. Bir fırka hidayet üzeredir ve bir fırkanın üzerine de dalalet, sapkınlık, hak olmuştur. Şüphesiz onlar, sapkınlar, Allah'ın dışında şeytanları dostlar edinmişlerdir ve kendilerini doğru yolda salmaktadırlar. Şayet şeytan sana vesvese vererek dürtüklerse, Allah'a sığın. Muhakkak O, işitendir, alimdir. Şüphesiz korkup sakınan kimselere, Şeytandan bir taife dokunduğu zaman düşünürler ve o zaman onlar, görenler, anlayanlar olurlar. Onların kardeşleri, şeytan hizbi, o taifeye azgınlıkta yardım eder. Sonra da vazgeçmezler. Kur'an okunduğu zaman, susun ve dinleyin. Umulur ki esirgenmiş olursunuz. Rabbini... Sabah akşam yüksek olmayan bir sesle, yalvararak ve korkarak zikret. Gafillerden olma. Muhakkak senin Rabbinin yanında olanlar, melekler, ona ibadetten büyüklenmezler. Onu tesbih ederler ve ona secde ederler. Şeytan onlara amellerini süsledi ve dedi ki, Bugün insanlardan size üstün gelecek yoktur. Şüphesiz ben de size yardımcıyım. Ne zaman ki iki topluluk birbirini gördü, şeytan iki topu üzerine geri kaçtı ve dedi ki: Ben sizden bereyim. Sizin görmediğinizi görüyorum ve Allah'tan korkuyorum. Muhakkak Allah cezası şiddetli olan. Yakup dedi ki: Oğlum, rüyanı kardeşlerine anlatma. Sana bir tuzak kurarlar. Muhakkak şeytan insan için apaçık bir düşmandır. Emir kaza edilip hüküm verildiği zaman şeytan der ki: "Muhakkak Allah'ın size vaat ettiği hak vaattir. Ben de size vaat ettim ve vadime uymadım. Yüz çevirdim. Benim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 Muhakkak biz gökte burçlar kıldık ve onu gözleyenler için süsledik ve onu her kovulmuş şeytandan koruduk. Ancak bunlardan kim kulak hırsızlığı yaparsa ona apaçık bir ışın topu isabet eder. Muhakkak biz insanı sıcak, kuru bir balçıktan şekillendirip yarattık. Canı, cinleri de önceden kavurucu ateşten yaratmıştık. Senin Rabbin meleklere dedi ki, Ben sıcak, kuru bir balçıktan şekillendirip bir beşer yaratacağım. Ona bir biçim verip ve ona ruhumu, Adem'in ruhunu üflediğim zaman ona secde edenler olun. Arkasından meleklerin hepsi toptan secde ettiler. Ancak iblis diretti ve secde edenlerden olmadı. Allah dedi ki, Ey iblis! Sana ne oluyor ki secde edenlerle beraber secde etmiyorsun? İblis dedi ki, Benim sıcak, kuru bir balçıktan şekillendirerek yarattığın bir beşere secde etmem olmaz. Allah dedi ki, Çık oradan, muhakkak sen kovulup taşlananlardansın. Muhakkak din gününe kadar lanet senin üzerinedir. İblis dedi ki, Rabbim kalkış gününe kadar bana süre ver. Allah dedi ki, sen süre verilenlerdensin. Bu süre o malum günün vaktine kadardır. Dedi ki Rabbim beni azdırdığın o şey sebebiyle ben de onlara arzı süsleyeceğim ve onları toptan azdıracağım. Ancak senin muhlis halis kölelerin müstesna. Dedi ki Allah işte benim için doğru yol budur. Muhakkak senin benim kölelerim üzerinde bir gücün yoktur.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 Muhakkak şeytan, onların arasını dürtüklemeye, bozmaya çalışır. Şüphesiz şeytan, insanın apaçık düşmanıdır. Biz meleklere dediğimiz zaman, Adem'e secde edin. Melekler secde ettiler, ancak iblis müstesna. İblis dedi ki, ''Senin çamurdan yarattığına secde mi edeceğim?'' Bana karşı ikram ettiğin o kimseye sen bir bak. Şayet beni kıyamet gününe kadar ertelersen, süre verirsen, elbette onun, Adem'in zürriyetine ancak azım müstesna yular takacağım. Allah dedi ki, Git, onlardan, insanlardan kim sana tabi olursa, muhakkak cehennem sizin için tam uygun bir cezadır. Onlardan kime güç yetirebilirsen, onları sesinle kışkırt. Oynat, toplat ve onlar üzerine süvarilerini ve adamlarını sevk et. Onların mallarına ve evlatlarına ortak ol. Onlara vaat et. Şeytan vaat etmez ancak aldanmayı vaat eder. Muhakkak benim kölelerim üzerinde senin bir gücün yoktur. Senin Rabbin vekil olarak kafidir. Biz meleklere dediğimiz zaman Adem'e secde edin. Melekler, iblis müstesna secde ettiler. O cinlerdendi. Böylece Rabbinin emrinden dışarı çıktı. Beni bırakıp onu ve soyunu mu veliler edineceksiniz? Onlar, şeytanlar sizin düşmanlarınızdır. Zalimler için ne kötü bir bedel. İbrahim dedi ki, ''Ey babam, şeytana köle olma. Muhakkak şeytan, Rahman'a asi olmuştur. Ey babam, muhakkak ben sana Rahman'dan bir azabın dokunmasından korkuyorum. Şayet böyle olursa şeytanın dostu olursun. Rabbini andolsun ki biz, onları ve şeytanları toplayacağız. Sonra cehennemin çevresinde diz çökmüş vaziyette hazır bulunduracağız. Görmedin mi biz, şeytanları kafirlerin üzerine gönderdik. Onları tahrik edip kışkırtırlar. Biz meleklere dediğimiz zaman, Adem'e secde edin. Secde ettiler, ancak iblis secde etmedi ve diretti. Biz Adem'e dedik ki, ''Ey Adem şu şeytan, iblis senin ve eşinin düşmanıdır. İkinizi cennetten çıkarmasın. Siz bu sebeple şaki, asi olursunuz. Muhakkak senin için aç ve çıplak kalmaman, orada cennette kalmana bağlıdır. Muhakkak sen burada susamayacaksın ve sıcakta da kalmayacaksın. Arkasından şeytan ona, Adem'e vesvese verdi ve dedi ki: Ey Adem, sana ebedilik ağacını, son bulmayacak mülkü göstereyim mi? O ikisi ondan ağaçtan yediler. Arkasından ikisinin de edep yerleri açıldı ve cennet yapraklarından üzerlerini örtmeye başladılar. Adem Rabbine isyan etti ve böylece azmış oldu. Şeytanlardan kimisi, ona, Süleyman'a dalgıçlık ve bundan başka işler yaparlar. Biz onları, şeytanları gözetleyenleriz. İnsanlardan o kimse ki, Allah hakkında bilgisi olmaksızın mücadele eder ve her kovulmuş asi şeytana tabi olur. Böyle olan o kimseye yazılmıştır ki, kim onu şeytanı veli edinirse, Muhakkak o şeytan, o kimseyi saptırır ve onu alçaltıcı azaba sevk eder. Senden önce bir Resul ve Nebi göndermedik ki, o bir dilekte bulunduğu zaman, şeytan onun dileğine bir temenni katmaya çalışmasın. Arkasından Allah, şeytanın kattığı bu şeyi giderir, sonra da Allah, ayetini sağlamlaştırır. Allah alimdir, hakimdir. Kalplerinde katılık ve maraz bulunan kimselere şeytanın kattığı bu şey bir fitne deneme kılındı. Muhakkak zalimler uzak bir ayrılık içindedirler. Kötülüğü en güzel şekilde defet. Biz onların o vasfettikleri şeyi en iyi bileniz. De ki: Rabbim Şeytanların vesvese ve dürtüştürmelerinden sana sığınırım. Ve yine yanımda bulunmalarından da sana sığınırım Rabbim. Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Her kim şeytanın adımlarına tabi olursa, muhakkak o fahşayı ve münkeri kötü olanı emreder. Şayet üzerinize Allah'ın rahmeti ve fazla olmasaydı,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 Her günahkar, iftiracının üzerine iner. Onlar, şeytanlara kulak verirler ve bunların çoğu yalancıdırlar. Hüt Hüt dedi ki, Onu, Belkısı ve Kamini, Allah'ın dışında Güneş'e secde ederlerken buldum. Şeytan, onlara yaptıklarını süslü, doğru göstermiş ve böylece onları yoldan saptırmıştır. Bu nedenle onlar, Hidayeti, doğru yolu bulamazlar. Adı ve Semud'u yıkıma uğrattık. Onların meskenleri sizin için ortaya çıkmıştır. Şeytan onların amellerini süsledi, çekici kıldı. Ve böylece onları yoldan, İslam'dan alıkoydu. Ancak onlar helak olurken kavrayanlar oldular. Onlara Allah'ın indirdiklerine uyun denildiğinde derler ki hayır biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz şeye uyarız. Şayet şeytan onları ateş azabına çağırıyorsa da mı ona uyacaklar? Muhakkak iblis onlar insanlar üzerindeki zannını doğruladı. Müminlerden bir grup hariç ona iblise tabi oldular. O, iblisin, onlar üzerinde bir gücü yoktur. Ancak onlardan kim ahirete iman ediyor, kim de şüphe içindedir bilelim diye bir fitnedir. Senin Rabbin, her şeyi gözetleyen ve koruyandır. O gün Allah, onların hepsini bir arada toplayacak, sonra meleklere diyecek ki, Bunlar size mi köle oluyorlardı? Melekler derler ki, seni tenzih ederiz. Bizim velimiz onlar değil, sadece sensin. Bilakis onlar cinlere köle oluyorlardı ve onların çoğu onlara cinlere iman ediyorlardı. Ey insanlar! Muhakkak Allah'ın vaadi haktır. Sizi dünya hayatı aldatmasın ve aldatıcı da sizi Allah ile aldatmasın. Muhakkak şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu, şeytanı düşman edin. Muhakkak o hizbini, yandaşlarını, ateş asabı halkı olmaya çağırır. Ey Adem oğulları, ben sizden söz almadım mı? Şeytana köle olmayın. Muhakkak o şeytan sizin için apaçık bir düşmandır. ''Bana köle olun. İşte doğru yol budur. Muhakkak o şeytan sizden birçok topluluğu saptırmıştı. Akletmiyor musunuz?'' Muhakkak biz dünya göğünü yıldız süsüyle süsledik. Onu her kovulmuş asi şeytandan koruduk. Onlar meleği alayı yüksek melekleri dinleyemezler. Her yandan kovulup atılırlar uzaklaştırılırlar ve onlara sürekli bir azap vardır. Ancak sözü çalıp kapan olursa, artık ona isabet eden yakıcı, delici ışın topu vardır. Hakkı örtenler, o Allah'la cinler arasında bir nesep, akrabalık kıldılar. Muhakkak cinler, mahşer günü hazır olacaklarını bilmektedirler. Allah, o vasfettikleri sıfatlardan münezzehtir. Ona, Süleyman'a, emriyle hareket eden ve onu dilediği yere sarsmadan götüren rüzgarı boyun eğdirdik. Ve her bir bina yapıcı ve dalgıç, ince avcısı şeytanları da boyun eğdirdik. Diğer şeytanları da kelepçeli, zincirli olarak ona bağlı kıldık. Kölemiz Eyyub'u da hatırla ki O Rabbine seslenmişti. Muhakkak şeytan Bana hileyle yorgunluk ve azap dokundurdu. Biz ona dedik ki Ayağını vur işte yıkanacak Ve içecek soğuk su Senin Rabbin meleklere dediği zaman Muhakkak ben Çamurdan bir beşer yaratacağım Onu düzenleyip Ona ruhumu Ademin ruhunu üflediğim zaman, siz ona secde edin.'' Meleklerin hepsi toptan secde ettiler. Ancak iblis büyüklenmek istedi ve kafirlerden oldu. Allah dedi ki, ''Ey iblis! O ellerimle yarattığım kimseye secde etmene mani olan nedir? Büyüklendin mi yoksa yücelik mi taslıyorsun?'' İblis dedi ki, ''Ben ondan hayırlıyım. Beni ateşten yarattın, onu ise çamurdan yarattın. Allah dedi ki, Çık oradan, muhakkak sen kovulmuşlardansın. Muhakkak benim lanetim, din gününe kadar senin üzerinedir. İblis dedi ki, Rabbim kalkış gününe kadar bana süre ver. Allah dedi ki, Sen süre verilenlerdensin. Bu süre malum günün vaktine kadardır. İblis dedi ki, senin şerefine yemin ederim ki onları, insanları toptan azdıracağım. Ancak onlardan senin muhlis kölelerin müstesna. Allah dedi ki, işte bu haktır ve ben hakkı söylerim. Senden olanları ve onlardan sana tabi olanları toptan elbette cehenneme dolduracağım.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 İman edenleri üzüntüye düşürmek için şeytanın işlerindendir. Oysa Allah'ın izni olmaksızın o şeytan onlara hiçbir şeyle zarar verecek değildir. Şu halde müminler yalnızca Allah'a tevekkül etsinler. Şeytan onları kaplamıştır. Böylece onlara Allah'ın zikrini unutturmuştur. Böyle olanlar şeytan hizbidir. Dikkat edin, muhakkak şeytanın hizbi olanlar, hüsrana uğrayanlardır. Şeytanın misali şunun gibidir ki, insana der, küfret, ört. Ne zamanki insan küfreder, örter, şeytan o zaman der ki, ben senden beriyim, uzağım. Muhakkak ben, alemlerin Rabbinden korkarım. ''Muhakkak biz, dünya göğünü lambalarla, yıldızlarla süsleyip donattık. Bunları şeytanlar için bir kovulma, taşlama kıldık. Onlar için şiddetli ateş azabı hazırladık. Ey Muhammed! De ki, cinlerden bir grubun beni dinlediği bana vahyedildi. Cinler dediler ki, Muhakkak biz, Ahiret uyandırıcı bir Kur'an dinledik. O doğruluğa iletiyor ve ona iman ettik. Elbette Rabbimize hiçbir kimseyi ortak koşmayacağız. Muhakkak Rabbimiz azamet ve ululuk sahibidir. O bir eş ve evlat edinmemiştir. Doğrusu bizim beyinsizimiz, iblis, Allah konusunda saçma şeyler söylüyor. Doğrusu biz, cinlerin ve insanların Allah'a karşı yalan söylemeyeceğini sanmıştık. Muhakkak insanlardan bazı erkekler, cinlerden bazı erkeklere sığınırlar. Onlar da onların azgınlıklarını artırırlar. De ki, infilakın, patlamanın Rabbine sığınırım. Bu patlamayla yarattıklarının şerrinden ve çöktüğü zaman karanlığın şerrinden ve düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset ettiği zaman haset edenin şerrinden. De ki, insanların Rabbine sığınırım, insanların melikine sığınırım, insanların gerçek ilahına sığınırım. Vesveseveren hannasın, şeytanların şerrinden. Ki o şeytanlar, insanların göğüslerine kalplerine vesvese verir. O şeytanlar cinlerden ve insanlardandır. Sadakallahul Azim.